94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programından merhaba ben Timuçin Oral ee, Geçen hafta olduğu gibi e, bu haftada Türkay Demir konuğumuz Merhaba e, Teknik Masada da Barış Demirel bizimle e, Bakmak görmek üzerinden haset konuşuyor idik e, Öyle de e, devam ediyoruz biraz yarımda kaldı ee, haset kıskançlık aynı şey miden bahsettik biraz buna yine döneriz oradan haset kötü bir şey midir ee, yoksa insanın doğasında var mıdır sen güzel bir tanım yaptın birincil haset diye hı hı. Ee, böyle bir tanım yok aslında bildiğim kadarıyla kullanılıyor kullanılıyor birincil haset diye kullanılıyor birincil narsizm gibi yani güzel evet Onlardan bahsettik ve bu insanın doğasında var mı yok mu zaten hani olunca ne oluyor? Ee, çocukların aslında e, bununla dolu oldukları ile ilgili bir e, makalede e, psikoloji insanı daha akıllı yapar mı diye bir makalede Lawrence Bloom e, çocukların yetişkinlere haset ettiğini çocukluğun ne kadar büyük kısmının ölüm arzularıyla dolu olduğunu pek az yetişkin fark eder. Ee, çoğu zaman küçük büyük kardeşlerini bir hokus pokusla yok etmek isterler ee, onları yatma vakti geldiğinde ya da daha fazla şeker yiyemeyeceğini söyleyen ebeveynlerine karşı böyle şeyler istederler bu öfke, kıskançlık, cinayi düşüncelerin büyük bir kısmı çocukluk, büyük, çocuklar büyüdükçe bastırılır, suçluluk malzemesi haline gelir ve gerçekliğe kayar ama insanlar tam da bu şiddet içerikli filmlerden hoşlanırlar diyor o Hı -hı. makalede tabi böyle söyleyince Hı -hı. muhtemelen Yazının başka yerlerinde dengelemiştir. Bunların yanında aynı zamanda sevgi, bağlılık filan gibi duygular da var. Mesele yani çocuk bunlarla dolu gibi düşünmemek lazım. Tabii. Aynı zamanda büyük bir bağlılık ve sevgi de duyar. E, vurgulanması gereken şey e, insanın iç dünyasında birbiriyle hiç uyuşmaz görünen duyguların ve ilişki biçimlerinin aynı anda var olabilmesi. İnsan ondan dolayı karmaşık ve derinliği olan bir varlık. Çocuk aynı zamanda yani o... Yok olmasını istediği kardeşiyle biraz sonra da oyun oynamak ister. Evet, yani. Çünkü onun geri dönüşsüz olarak gideceğini tasarlamaz. Tasarlamaz. Tam bu noktada bir, bir e, tanım daha var aslında. Çokça da son zamanlarda duyulur konuşulur oldu. Başkasının acısından Hı. haz duymak. Şeyi daha akıllı yapar mı konuşacağız o da mı? Ona geri döneceksin. Geri döneceksin tamam. Schaden Freud'e. Freud e. bu enteresan bir tabir. Ee, Almancı'dan gelmiş İngilizce ve başka dillere de yaygınlaşmış son e, 20. yüzyılın sonlarından itibaren böyle, e, İngilizce diline girdiğini okumuştum bir yerde başkasının e, kötü durumundan ya da başına gelen bir şeyden zevk alma anlamına geliyor. Hasetle çok yakın görünüyor bu tarif hı hı. Ee, ama ben bunun üzerine düşündüğümde e, Schadenfreude'yi biraz böyle light haset gibi hı. düşündüm çünkü e, aktif olarak tahrip etmekten ziyade Hı -hı. Onun başına bir şey gelmesiyle ilgili ama kendisi doğrudan doğruyu o şeyi amacı izlemeyebilir evet. Şaden Freud'e. Dolayısıyla hasetle çok yakından ilişkili ama haset kadar aktif bir yıkıcılığı barındırmayan bir Hı -hı. duygu olarak tanımlıyorum kendi kafamda. Yani intihar düşüncelerim var ama intihar etmeyeyim de araba gelip bana çarpsın gibi. Belki evet. Hı -hı. Evet daha pasif. Daha pasif evet. Ee, yoksa aslında onun kötülüğünü istemek kısmı benziyor. Benziyor. Benziyor. Evet gibi. Bu tabii yedi ana günahtan biri olarak da tanımlanmış haset. Haset evet evet. Ee, ve hatta şeye göre bir, özellikle kutsal metinlere göre falan, aralarında en kötüsü. Hı. Çünkü diğerleri en azından doğru ya da yanlış bir şey istiyor. Bu tahrip ediyor destruktif evet, bir şey. O yüzden evet. en kötü günah diye sayılır birçok yerde. Evet ve bununla ilgili çeşitli filmler de var. Mesela Savın 7 e, filmi... Hatırlarsın on David Fincher'in e, filmi e, bir e, kendisine John Doe adını veren seri katilin e, yedi günaha paralel yedi cinayet işlemesini anlatan aslında e, enteresan da bir filmdir. E, çok da hani filmin sonunu açık etmeyelim ama e, bu altıncı e, günah orada. E, haset ya da kıskançlık aslında. Yani hasetle kıskançlık burada çok fazla birbirine evet. giriyor. Çünkü mesela Black Swan'da da, Siyah da Natalie Portman'ın oynadığı karakterde de e, orada bir haset e, yine tanımı var. E, Otello var. <gülüyor> aslında. Aa, evet. Otello başlı başlı. Ama Otello haset denebilir mi? Ee, Ondan Otello... çok eminim. Orada kıskançlık daha çok. Aslında e, yanlış hatırlamıyorsam edebiyat eleştirilerinde Iago'nun durumu hem haset hem kıskançlık olarak sıkça ele alınıyor. Iago orada haset sahibi olan kişi. Hmm. İlginç bir şey biliyor musun? O kitapta Iago'nun satırları Otello'dan fazladır. Öyle mi? Iago daha fazla konuşur. Hmm. Çok önemli bir karakter. Ama bu oyunun adı otel, otel. Ay, oyun adı otel. <gülüyor> Otello Desdemona'ya sahip olan ve e, komutan mevkiinde olan birisi. Iago'nun da ona karşı e, tahripkar duyguları var. O yüzden hasete çok, hasete çok yatkın. Yani sadece onun sahibi olduğuna sahibi olmak istemekle kalmıyor. Mesela Macbeth kral olmak istiyor. Hı -hı. Şeyi belli. Bu Otello'yu tahrip etmek istiyor. Onu Hı -hı. yıkmak istiyor. Dolayısıyla haset diye adlandırmak Otello'nun kıskançlığı Iago'nun hasedi gibi. Otello Evet. da kıskançlık uyandırıyor. Hı -hı. E, şey e, Iago tavırlarıyla yani Desdemona'yı işte o öbür adamın adı neydi? Casio muydu? O, ondan evet. kıskanmasını hmm. filan evet. sağlamaya çalışıyor. Ama Iago'nun sahip olduğu duygu haset ve zaten mesela maket gibi çok böyle derinliğine bir karakter gibi değildi. De, Iago pür kötülük gibi görülür. Yani birçok eleştirmene göre o şeyin Shakespeare'in yazdığı en böyle kötü karakter karakterlerden olur. bir tanesi. Evet. E, haset literatüründe Iago'ya çok referans var. Hmm. Evet. O yüzden de belki e, kıskançlık hasetin birbirine karıştığı ya da işte e, konuşulduğu şeyler. Ama sen geçen sefer çok güzel söyledin. Belki onu tekrar söylemekte yarar var. Bunu daha önce de e, geçmiş programlarda konuşmuştuk. E, kıskançlık iki e, kişi. E, özür dilerim. E, haset iki kişi arasında, kıskançlık üç kişi arasında Evet. Olan. Yani pür halleriyle düşünürsek birbirine geçişlerin olabileceğini bazen haset mi kıskançlık mı demekte de zorlanabileceğimizi kabul ederek pür halleriyle böyle söyleyebiliriz. Dolayısıyla anne çocuk arasında olan şey daha çok hasetken haset anne gibi. baba çocuk arasında olan şey kıskançlık. Evet, yani bildiğimiz klasik Freudyen anlamdaki ödipal durumu falan düşünürsek karşı cinsten olan ebeveyne sahip olmak isteyen küçük çocuk kendi cinsinde olana karşı da kıskançlık ona sahip olduğu için bir kıskançlık şey yapar hisseder, Hiss. hisseder. Evet. İlginç bir şey bu kıskançlık meselesiyle ilgili olarak bir Fransız ressam Theodor Jerico'nun enteresan ...tabloları var. Bununla ilgili... ...senle de konuşmuştuk. E, Teodor Jericho... E, ...33 yaşında ölmüş. Çok kısa yaşamış ve aktif... ...sanat yaşamı 12 yıl aslında. Fakat Louvre'da sergilenecek... E, ...kadar önemli... ...tabloları var. Bunlardan ...çok bilineni Medusa'nın Salı isimli... ...tablosu ama bizim... E, ...burada aslında ilgimizi çeken... ...ya da dikkatimizi çeken... ...aslında... E, ...resmettiği 10 tablo var... ...beş monomani öyküsü... ...o yıllarda monomani diyorlar obsesyonu. Obsesyon. Ee, ...bunlardan bir tanesi de... E, ...kıskançlık ya da haset e, obsesyonu... ...diye adlandırdığı tablosu... ...bunu Twitter'dan paylaşırız... Ee, ...bunun ilginç özelliği şu... Jericho e, bu tabloları... E, ...eski rolün bir öğrencisi... ...Georges ona yap dediği için... ...yapmış... İlginç bir şekilde ve e, hem yapmış bu insanların tablolarını ondan sonra bir de iyileştikten sonra e, da resmetmiş. Hı. Onlara e, tek tek ulaşamadım aslında ama e, bu özellikle e, bu monomony de e, yani e, haset e, obsesyonu dediğimiz tabloyu paylaşalım. Bu Etienne Jean Georges'in e, onunla nasıl tanıştığı biraz enteresan. Ee, bir e, rivayete göre bir e, sinir krizi ya da işte o, o zamanki adıyla sinir krizi geçiren ressamı e, bu doktor tedavi ediyor ve öyle tanışıyorlar. Bir rivayete göre hastanenin morgunu sık sık ziyaret ediyor o yıllarda e, eserlerine daha gerçekçi yapsın diye orada tanıştıkları e, bir rivayete göre de e, aslında tanışmıyorlar. Ee, Doktor Reson'un ünlü duyuyor ve onu davet ediyor. Bunların resimlerini çünkü fotoğraf diye bir şey yok. Bunların anlatılması gerekiyor. Ee, Jericho'nun da aslında ailesinde de var bu tür hastalar. Büyük babası, amcası falan böyle rahatsızlıkları olan e, şeyler var. Bu Günümüze beş tanesi ulaşmış bunların. Hı hı. Bir kısmı da Louvre Müzesi'nde e, sergileniyor. Ee, ...burada bir e, enteresan öykü de var. E, i̇lginç bir şekilde bu monomani meselesi... ...insanların kendilerini tutamayarak yaptıkları şeyler... ...obsesyon e, üzerinden... ...acaba her şey mi e, böyle değerlendirilmeliye kadar götürmüş işi? Yani hani haset kötüdür... ...zaten insanın doğasında vardır diye bahsettik. E, George aslında... E, e, cinayi durumların bile aslında bir hastalık olarak adlandırılması gerektiğini. Çünkü bu işte hani insanı tutamayarak kendini yaptığı bir şey olduğunu söyleyecek kadar işi ileri hmm. götürmüş ve e, bir... E... Fransızların tutku cinayeti aklıma geldi böyle hmm. deyince. Hmm. Orada ceza indirimi falan vardı. Hala geçerli yasalarda da var mı bilmiyorum ama tutkuyla işlenmiş aşk cinayetlerinde şey vardı. Meşhur bir örnektir. İndirim, hmm. indirim yapıyorlardı. Ceza indirimi. Yani elinde, elinde değil aşk. <gülüyor> Ceza indirimi var hı hı. evet ee, dolayısıyla bu e, anonim meselesini gene kapatırken e, de dönebiliriz e, ama az evvelki e, şeye e, soruya geri dönelim e, psikanaliz e, ya da psikoterapi ama sen olunca psikanaliz diye sormalıyım bütün bu konuştuklarımızı tedavi etmekte e, nerede duruyor ne kadar başarılı diye önce sorayım sana ee, işte böyle yani soru genel olunca cevap vermek çok zor mesela senin sorunu da düşünüyordum daha akıllı yapar mı diye yani bütün bu soruları aslında yapar ya da yapmaz gibi cevaplar hiç vermiyoruz evet. psikanistlerin böyle bir de şey tarafı var Hep böyle bir şey çevirirler yapar ve yapmaz diye cevap vermek gerekir yani bazı bakımlardan hı hı. daha akıllı yapabilir ama bazı bakımlardan belki de yapmayabilir. Yani e, sorunun kendisini ister istemez biraz çevirip değiştirmeden e, soruya cevap vermek çok zor. Canıdınlı e, mesela psikanaliz insanı daha erdemli yapabilir mi diye sormuştu. Hı -hı. Böyle, yani böyle sorular hep sorulabilir. Onun cevabı olumsuzdu mesela. Yani psikanalizden bu yolda yararlanmak psikanalizden bir erdemlik kalıbı çıkarmak mümkün değildir demişti. Bence akıllı olmak için de psikanaliz çok şey değil. Yani Akıldan ziyade başka şeyler. Belki aklın yeni bir tür örgütlenmesinden bahseder ama kimseyi daha akıllı yapmaz. Ama zihnini, ruh sağlığını örgütlenmesinde bazı değişikliklerle daha ilişkisel, daha insani yapabilir. Hani insani olan şeyler insanın iş dünyası ve duyguları. Bunlara ait her kazanç, insan ilişkilerindeki her derinleşme ve bence akıllılık dediğin şey o yani. Hani Mesela bu manada akıllı yapabilir. Ee, ...ama aklı nasıl tarif edeceğiz... ...akıllı olmayı nasıl tarif edeceğiz... ...ona göre ona değişebilir. Ayık, ona, evet ee, Şöyle demiş zaten... Lawrence Bulun'da ilginç bir şekilde... ...sizi... E, ...beyin devrelerinizi etkileyerek... ...mükemmel bir e, atıcı... ...ya da matematik dahisi olmanızı sağlayamaz... ...ama öte yandan kendi zihninizle aranızdaki engelleri ortadan kaldırabilir ve zihninizin çok daha rahat işlemesini sağlayabilir. Sizi işinize yarayacak açılardan daha akıllı hale getirebilir mi? Böyle bakarsak evet, evet diyor. Ee, şöyle bir e, şekilde düşünsek olur mu? Şimdi mesela haset duygusunu ele alalım. Hı hı. Başka insanlarda çok kolay farkına varabileceğimiz ama kendimizde e, bulmak konusunda çok zorlanabileceğimiz bir şey. Başka olumsuz duygular gibi. Değil mi? Hı hı. Haseti hı hı. taşıyamayız. Yani başka insanlarda çok kolay görürüz de kendimize pek yakıştıramayız ee, senle şeyi konuşuyorduk ya mesela edebiyatta ve sinemada neden iagot gibi tipler her zaman çok e, yer bulurlar filan diye çünkü edebiyat ve sinemada bunu izlemek hoş bir şey çünkü başkasında haseti görmek aslında kendimize ait yani o aslında bize çok benzeyen bir şey ve onu gizlice biz olmadan rahat rahat e, seyredebiliyoruz ya da bir başka örneği mesela bu e, magazin haberlerinde filan düşün ne kadar çok kaset vardır şeye, yani bu e, magazin e, ne konu olan selebritilere karşı falan. Evet. Yani o da aynı dinamikle işler. Ee, yani oradaki yıkıcılık bizi bir anlamda rahatlatan bir şey. Kurulmasına kendin de seyirci olarak, izleyerek falan katkıda bulunduğun bir hayatı aynı zamanda tahrip etmeye çalışmak bir taraftan. Yani hmm. o skandaller falan ne kadar ilgisini çeker insanların değil mi? Bir taraftan. Evet. Yani bastırdığımız ya da reddettiğimiz yanlarımızın yanlarımızı aslında başka insanların eyleme koyduğunu görmekten bir tür doyum sağlıyoruz. Evet. Ee, Demin söyleyeceğim şey aklıma geldi. Ee, akıllılık bahsine biraz devam edersek hafifçe doğrultusunu değiştirerek bir insanın e, olumsuz olan duygularını e, sahiplenmemesi yani haset gibi, öfke gibi, üzüntü gibi. Aslında o insanı daha rahat hale getirmez. Hı hı. Veya boş bir rahatlık sağlar ona. Dibin insani olan, daha derin olan şey dediğim şey bu. Olumsuz taraflarını da sahiplenebilmek. Mesela haset sahiplenilmesi çok zor bir duygu. Ama insanın kendi hasetinin, haset dinamiklerinin farkına varması bence onu çok akıllı yapar. Yani o da senin bir parçan olumsuz da olsa. Ve aslında olumsuz taraflarını geri çağırmazsan hep başka insanlara yansıtırsan örneğin veya kabul etmezsen, yoksullaşırsın. Yani e, olumsuz tarafları ayıklayarak insan daha iyi bir insan haline gelmez. Hı hı. Olumsuz taraflarını bir şekilde kabul edip sahiplenmekle daha insani daha derin hale gelir. Çünkü insan ideal bir varlık falan değil. Çelişkili, birbirle uyumsuz parçalardan oluşan e, ruhsal öyelere sahip bir varlık. Ama bunları sahiplenip bütünleştirebilirse iyi oluyor. Mesela hasetin yanına Sevgiyi ve şükranı koyabilirse haseti olmasına rağmen daha hı hı. akıllı olur, daha insan olur. İnsan olur, evet. Bütünleşir evet. E, çünkü. E, peki, tam bu noktada yine bir e, müzik karesi verelim. Hı, sonra devam edelim. And so it is, just like you said it would be. Life goes easy on me Most of the time And so it is The shorter stone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 Forget the breeze Most of the time And so it is Of I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. can't take my eyes of E, Closer filminin soundtrack'i de e, olan e, Can't Take My Eyes Off You, e, you dinlediği parça nasıl adı bu değil ama bununla meşhur böyle biliniyor daha çok e, Haset de konuşuyoruz Closer'da aslında iyi bir örnek ama filmden şimdi bahsetmeyelim filmi merak edenler seyretsinler e, Haset Sen için bir örnek e, sana da spoiler olmasın mutlaka izle tamam e, Shakespeare'den bahsettik Otello'dan. E, yıllar önce e, Science Digest'te bir şey okumuştum. Dr. Shakespeare's Case Stories diye. Dr. Shakespeare'in vaka örnekleri gibi bir şey. Bir psikanist gözüyle Shakespeare'in bu kadar iyi gözlemlemiş olmasını ve bu, bu açıklıkla yazmış olmasını daha ortada hiçbir şey yokken, psikiyatri, psikoloji doğru dürüst yokken nasıl Hı -hı. buluyorsun, değerlendiriyorsun? Ee... Daha ortada hiçbir şey yok yokken yani ama Platon, Aristo yo, yo, onlar onlar, onlar, onlar, onlar var, var. da var. Yok, yani onların o, psikoloji o, hakkında ilgili şeyleri çıkarıp bakarsan felsefe çok yok çok güzel bir şey. şeyler var. Bugünkü şeyden bahsediyorum. Shakespeare bunları yapabildiği için işte Shakespeare oldu. Yani bu e, o zaman e, bu sinemalar falan yok ama şey var. Yani yaygın olarak yani tiyatro var, sokaklarda bile yapılabiliyor ve biraz evvel bahsettiğimiz dinamik. Yani başka sahnede oynanan bir oyun. Orada insana ait bu duygular var ve sahiplenmek istemediğimiz duyguları bizim işimizde de olduğunu bildiğimiz ama bize gösterilen duyguları izlemek her zaman çekici ve hani Shakespeare'in Shakespeare olmasına yol açan şey bu insana ait duyguları çok iyi yakalayabilmesi, çok iyi ifade edebilmesi aslında temel olarak hakikaten bu Doktor Shakespeare'in vaka kitabı çok yerinde bir şey çünkü aç gözlüsü var hasisi var işte kıskancı var, e, var. Aş, aşığı var, ondan sonra yani ihtiraslısı var. Yani Hakikaten şey gibi böyle e, karakterler geçidi gibi ve en temel e, en rafine bir şekilde anlatmayı bir şekilde yapabilmiş. Yani nasıl öyle bir e, insan onları o tarihte yazabilmiş edebilmiş bilmiyorum ama muhtemelen kendi iş dünyasına sanatçıların genellikle yapması gerektiği gibi aksesi ulaşımı fazla olan birisiydi ve bu duyguları çok rafine bir şekilde dili de çok iyi kullanarak anlatabilmişti ama şeyin psikanistlerin her zaman çok ilgisini çeken bir e, yazar Shakespeare. Ee, onlarca kitap var e, Shakespeare ile ilgili evet. psikanistik inceleme bahsinde. Eski Yunan trajediyalarında da tabii ki var onlar. Onlarda da bu, bütün bunlar anlatılmış. Onlar da daha mitik olarak evet. özellikle. Ee, hani yedi ana günah gibi anlatılması ayrı bir şey ama hani bakınca e Neredeyse bir e, bugünkü tanımla tanımlanmış bir kişilik bozukluğunu Shakespeare'in e, öykülerinde e, yazdıklarında görebilmek mümkün. Evet. E, evet. Hani evet. hiçbir şey yokkenden kastım biraz oydu. Yani Freud yokken ve günümüzün tanımları Ama yani onun Ama psikoloji bu konuda her demiş. zaman şaşırmaya çok açık olmalı. Mesela Freud'un e, edebiyatçılara e, hayli e, cömertçe övgüde bulunduğunu bilirsin. Yani hı hı. ne bileyim Arthur Schindler'i düşün mesela. Onlar hı hı. Viyana'da birbirine paralel iki sokakta 5 yani dakika mesafede yıllarca birbirini tanımadan yaşamışlar hı hı. ve 21 yaşında filan e, bir ödül kazanıyor Şinistler o zamandan haberi oluyor kendisinden 5-6 yaş küçük Şinistlerden tersi de doğru o da Freud'u daha 1895'ten itibaren filan takip ediyor ona bir mektup var ya Allah aşkına kimseye söylemeyin ama diyor burada yazdıklarımı diyor. Yani nasıl yapıyorsunuz diyor. Ben bunu diyor yıllarca böyle uğraşıp edip filan bir takım bilgilere ulaştım zannediyorum. İki satır yazıyorsunuz, silip atıyorsunuz diyor. Ve siz sizinle karşılaşmaktan neden korktum biliyor musunuz diyor? Sizde bir ikizimi görmekten korktuğum için. Hı. Hmm. Ya. Hmm. Ee, evet. Kıskançlık mı hissetme. <gülüyor> <gülüyor> e, ya Freud onun nazikçe kıtlığa benzer bir şekilde size çok <gülüyor> imleniyorum filan diye söylüyor ve yararlandığını söylüyor. Aslında Freud başka insanlarda iyi olanı kabul edebilmek konusunda yetenekli bir adam. Ha hmm. bu kasetle ilgili şunu da söyle söyleyelim program bitmeden. Haset sahibi olan kimsenin en büyük problemi başkasında iyi olan bir şeyi alamamak. Yani birinin hmm. cömertliğinden evet. yararlanamamak. İyi bir şey alamamak. Sadece onda olmamasını istemek. Onda on olmamasını en en önemli şey o. Yani evet. birinden bir şey kabul edebilmek de bir insani meziyet çünkü. Doğru. Kendini olumsuzlukta eşitlemek. Evet, diyebiliriz evet, aslında. Evet. Cömertçe sunulmuş olan bir şeyden yararlanmak, zevk almak, hasedin tan zehri. Ben de o konuda da olmasın. Evet. Çok teşekkür ederim ee, Türkay. E, Şenol'un olmadığı bu iki hafta e, olmadan çok güzel sohbet ettik. Ya <gülüyor> da selam söyleyelim burada. <gülüyor> evet, e, burada olsaydı ama sorularıyla vardı. Keşke olsaydı. E, evet, evet e, bizim ne olduğunu biliyoruz. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programından hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın. Sanat Uzun İlham Sonsuz